Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Kur'an-ı Kerim'in bir satırından 20-30 konu çıkarılabilir ayrıntılarına girildiğinde bağlantılarıyla alaka kurulduğunda ama biz Mesela dördüncü cüzü Ana hatlarıyla Okuduğumuzda neler görürüz diye bakınca Bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in Dördüncü cüzünü okuyan birisi Kabe'nin Yani Mekke'de bulunan Allah'ın beyti Kabe'nin Kuruluşuyla konumuyla ilgili Ayetlerle Karşılaşacaktır Bu ayetleri hemen arkasından Allah'ın ipine sarılmak yani Kur'an'la hayat sürdürmek üzerine konu görecektir. Müslümanlara Allah'ın ipinin etrafında yani ip burada Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'in etrafında bulunmalarını ve asla bölünmemelerini bölünen diğer ümmetlerden öğüt almalarını, ibret almalarını tavsiye eden ayetler vardır. Kur'an-ı Kerim üslubu gereği her konuda sadece bu konuda değil ayrıntılara girmez. Ana gerekli şablonu verir aklı olan Müslümanın insanın bundan kendisine ders çıkarmasını ister. Kur'an-ı Kerim'in tarzı böyledir. Kur'anımıza göre de ana konu her zaman tevhiddir. Yani Allahu Teala'ya imanımızın sağlam ve tek ilah mantıklı olması üzerine kuruludur. Peygambere itaattir. Ahireti düşünmektir dünyaya tapınmamaktır. Bu ana şeması ve ana maksadı Kur'an-ı Kerim'in mesela Allah'ın ipine sımsıkı sarılın bölünmeyin dendiği zaman bir coğrafi istek olarak görülmez bu. Ya ne görülür? Yani Allah'a kulluğunuz bu birlik sayesinde Bölünmemeniz sayesinde iyi olacak, haberiniz olsun tarzında özellikle anlaşılması gerekir. Bu dördüncü cüzünde Kur'an-ı Kerim'in karşımıza çıkacak konulardan birisi de bu Ali Emran suresinin 110. ayeti olan Siz ey müminler insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetidir. Bu ayette hemen hemen bir sayfa kadar ekleriyle beraber Sure-i e de yer almaktadır. İnsanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetini okuyan mümin. Daha önce bu ayetten önce de Allah'ın ipine sımsıkı sarılmayı onun gereği olarak da birbirlerine emribil ma'ruf yapmaları gerekliliği, nehi anil münker yani kötülüğü alıkoyma mücadelesi içerisinde bulunmaları gibi ayetler toplandığında dördüncü cüzün neredeyse ilk ağır konusu ümmet şuuru ümmetin bir arada durmasının ağırlığı konusu bu e, mübarek cüzde dikkat çeker ve e, bu surenin veya dördüncü cüzün özellikle öne çıkan konularından birisi de ümmeti Muhammed'in liderlerinin, ümmeti yönetenlerin kötü arkadaş, kötü danışman, kötü çevreden nasıl etkilenecekleri konusundaki ikazlardır. Allahu Teala sizin danışmanlarınız, arkadaş çevreniz asla kötü kimselerden olmamalıdır diye uyarmaktadır. Tabii ki bunu biz yani mesela içki içen insan yanınıza oturmasın şeklinde anlarsak çok basit anlamış oluruz. Yani kafanıza etki edecek, ümmeti yönetecek, kimliğinizi abluka altına alabilecek çevreye dikkat edin şeklinde daha geniş kapsamlı bir uyarı yapmaktadır. Uhud gazvesi dördüncü cüzün çok ağır konuları arasında bulunmaktadır. Geniş bir şekilde Uhud gazvesinden söz edilmekte. Uhud gazvesi üzerinden örneklendirilerek günahların, Allah'a isyanın ümmeti, toplumu nasıl çökertebileceğini anlatmakta ve bunun başında da faiz ve dünyevileşme, görülmektedir. Yani faiz ve dünyevileşme ümmeti Muhammed için bir çöküş nedeni olarak bu cüzde gösterilmektedir. Aynı şekilde müttaki kulları Allah'ın hangi özellikleriyle bilinirler o da bu cüzde geçen konular arasındadır. Müttaki müminlerin özellikleri işte nasıl zikir yapıyorlar nasıl kötülüklere karşı e, kendilerini koruyorlar, nasıl e, gayiz ve kin, nefret gütmüyorlar, onları içine gömüyorlar, bu konuyla ilgili bilgi var. Başka bir konu da Allahu Teala'nın mahzun olmayın ve kendinizi basit görmeyin şeklindeki uyarısıdır. Çünkü psikolojisi çökmüş Müslümanların, e, Allah-u Teala'nın yüzündeki muradı olan dinini yayma, şeriatını yaşama ve yaşatma mücadelesinde başaramayacakları ve hedefe ulaşamayacakları konusunda işaret var. Bu mübarek cüzdeki konulardan birisi yani dördüncü cüzdeki konulardan birisi de Yahudiler başta olmak üzere ehl Kitab'ın ve e, kafirlerin birbirlerine hatta kendi içlerindeki görüşlerine karşı nasıl bir tenakus çelişki içinde olduklarını müminlere allah Teala göstermektedir. Tevhidin dışında sapılan hangi yol varsa orada bir zaman sonra geçmişle veya iki sözden birinin diğeriyle muhakkak çelişkisi bulunur. Buna işaret vardır. Bu cüzün Ele aldığı konulardan birisi de Rabbani eğitim, Rabbani adam, Rabbani insan mantığıdır. Yani bir insan, bir mümin Rabbi için yaşar, Rabbi ile yaşar, Rabbine sunar mantıklı çalışmadır. Aynı şekilde bu mübarek suredeki konulardan biri de uzun uzun ayetlerde ortaya çıkan gökler insan Allah'ın mahlukatı gibi bu evrene ait konuları tefekkür mantığıyla yani ondan hayatı yönlendiren sonuçlar çıkarma mantığı ile ele alabilme meselesidir. Buna biz derin tefekkürü gösteren ayetler mümin olarak bu tefekkürün yapılan bu evren üzerinde yapılan tefekkürün iç değerlendirmesini bir muhasebesini yapan şuura dair işaretler var. Dördüncü cüze baktığımızda Nisa suresinin de bu cüzde başladığını görüyoruz. Nisa suresi ise yetim, kadın ve zayıf kalmış kimselerin haklarının özellikle öne çıkarıldığı ve bu haklara dikkat edilmesi gerektiğini mesela yetimden söz ederken kadından söz ederken bir şey yapamayacak ee, evinde köyünde mahsur kalmış zavallılardan söz ederken Allahu Teala iman ahiret cehennem gibi ağır ve etkili başlıklar kullanarak bu haklara riayet edilmesini emir buyurmaktadır. Bu cüzün konularından birisi de miras konusudur. Miras konusu ne demek? Yani bir insan öldükten sonra malının nasıl ve kimler arasında taksim edileceği konusudur. Bu cüzün içinde bulunmaktadır. Ve bunun en çarpıcı başlıklarından birisi de miras konusunun kadınların mirastaki haklarının elbette erkek çapında değil, yani erkeğe iki kadına bir şeklinde ama ilk defa Kur'an-ı Kerim kadının hakkı var mirasta diye perçinleyerek hüküm koymuştur. Ve bu cüzün son önemli konusu da hangi kadınlarla evlenmek haramdır. Yani erkeğe evlenilmesi haram olan kadınların listesi de bu dördüncü cüzün konuları arasında bulunmaktadır. Ve alhamdulillah Rabb